Rigori Petrov'un Zencilerin Mürşidi Eğitimci Kara Musa, Booker Washington isimli eserini seslendirmeye devam ediyoruz. Çeviren Hasip Ahmet Aytun'a ve Yinevi Remziya Yinevi, 1963, İstanbul. Booker Washington'ın konuşmasından kalmıştık. Oradan devam ediyoruz. Booker Washington büyük bir heyecanla konuşurken sözlerine şöyle devam edermiş. Bir milletin ürün sayılması için her şeyden önce asil, faziletli ve hali Cenab olması icap eder. Ama yalnız sözde ve sözde asillik değil. İnsanın her zaman işinde, her hal ve hareketinde bütün ruhu ile asil, faziletli ve hali olması şarttır. Asil, faziletli ve hali insan herkese karşı iyidir, herkesin iyiliğini isteyen ve herkesin iyiliği için çalışan insandır. Bu meziyetlerden başka asil, faziletli ve hali Cenab insan fenalık yapmayı, kendisini gücendiren kimselerden ve hatta kendisine fenalık yapanlardan öc almayı asla düşünmeyen insandır. Asil ruhlu insan başkalarının başarılarla sevinen ve kendi hayatını düzene koyan, kendi kendini yetiştirmek ve yükseltmek için çalışmaktan hoşlanan insandır. Bu insan herkesin memnun ve rahat olduğunu, huzur ve refah içinde yaşadığını, herkesin genel bir hürriyet havası ve şartlar içinde çalıştığını görmekten hoşlanır, haz duyar. Tarzında tesirli hitaplarda bulunur, ırklaştıklarını sarmış olan miskinlikten kurtarmaya çalışır ve sözlerine devamlar. Gerçekten hür olan bir millet, diğer milletler arasında karışırken, onlara kara ve karanlık şüphelere bakarak ve sıkılmış yumruklarını ceplerinde saklayarak değil, yüzünde tatlı ve berrak tebessümlerle selam vererek ve kardeş ellerini onlara uzatarak girer diyen bir köle annenin, Aydın evladı genç öğretmen bu sözler arkasından yüksek sesle bağırılmış Kardeşlerim bizler de Musa gibi ister sahralara isterse başka yerlere ve her neresi olursa olsun oralara gidelim. Bir yere oturup yerleşmek için çalışalım. Geçmiş günlerimizi ve geleceğimizi derin derin düşünelim. Bensimin ilk karı beyazlığından bir elbise giymiş olduğu halde güneş ışınlarından daha kuvvetli ve parlak ışıklar ve nurlar saçarak Mukaddes dağdan inen ve kullarını irşad etmek için çölleri aşarak dolaşan Musa gibi bizlerde, dağlarda, bayırlarda ve ırktaşlarımızın bulunduğu her yerde görünelim, gezelim, konuşalım, onları uyaralım, onları aydınlığa çıkaralım. Dediği zaman bu kere Nazım'dan acı sözler halinde çıkan bu hakikat karşısında bazı dinleyicilerin canları sıkılır ve hatta bu kere kızdıklar olurmuş. Bazıları ve bilhassa daha kalın kafalı olanlar ise işittikleri sözlerden hiçbir şey anlamazlar ve tabiidir ki bu sözlerden hiçbir ders alamazlarmış. Fakat genç idaret öğretmenin sözleri üzerine düşünebilen ve onlara mana verebilen dinleyiciler büyük bir minnettarlıkla onun ellerine sarılırlar. Onu candan tebrik ederler ve ona cesaret vererek şöyle derlermiş: Tanrı yardımcın olsun. Sen i̇şte Musa peygamber gibi Sina çöllerine götürüyorsun. Sina'dan da Kina illerine. Tuttuğun yoldan asla ayrılma. Sağ olduğu müddetçe çok ıstırap çekmiş milletimizin başında ve önünde yürü. Sen bize Musa'mız ol. O tarihlerde 1870 yılının sonlarına doğru bir zamanların cengaverler olan ağalar savaşlardan artık usanmış ve hatta Vazgeçmiş bulunuyorlarmış. Fakat menfaatlere büyük zararlara uğramış olan bu insanlar gayretlerini başka bir noktaya çevirmeye başlamışlar. Kara derilerlere karşı şiddetli şiddeti gittikçe artan bir kin ve nefretle harekete geçmişler. Zencilerin aşağı bir ırk olduklarını, beyazlarla asla eşit olamayacaklarını ve esasen ruhünde böyle bir eşitliğe layık ve kabiliyetli bulunmadıklarını iddiaya başlamışlar. Bu kere bu iddiaların ne kadar haksız olduğunu pek iyi biliyormuş. Lakin bu sus Kuru bir bilginin de yetmeyeceğini anlıyormuş. Bunu yani zincirlerin de imkan verildiği takdirde diğer bütün insanlar gibi en yüksek bir ruhi ve manevi gelişim seviyesine erişebileceklerini yalnız beyazlara değil, bizzat kendi ırklaşlarına da anlatıp ispat etmek ve onlara bu görüşe inandırmak icap ediyormuş. Bu ciheti dikkat alan, dikkate alan bu yer. Kendi kardeşlerinin ekonomi, ahlak ve zihni gelişim alanında kalkınmalar için bütün enerjisiyle çalışmış, bütün vaktini ve gayretlerini bu uğurda harcanmayı kararlaştırmış. Bir taraftan kendi okulundaki öğrencilerinin diğer taraftan da ve daha büyük bir azim ve gayretle bizzat kendi kendisinin bu meseleler etrafındaki bilgilerini ve seviyesini yükseltmek isteğiyle faaliyete geçmiş, zaruri masraflarından artırabildiği her santimi biriktirerek bunlarla kitap satın almaya başlamış. Bütün serbest zamanlarında hem kitap okuyor ve hem de okudukları üzerinde düşünüyormuş. Bu kere koruyucusu Armstrong da bu sahada kendi, kendi yetiştirmesi gözüyle baktığı bu kere yardım etmekte, ona rehberlik yapmakta devam ediyor. Ve onun son derece azimli ve sürekli çalışmalarını gördükçe çok memnun oluyormuş. Ve artık bu kere kartal yavrusu değil kartal diye hitap ediyormuş. Armstrong bu bütün çalışmalarına rağmen Gampton'da fazla bir şey yapamayacağını görüyor ve anlıyormuş. Bu sebepten kendi yetiştirmesini daha bir işin başına getirmek için fırsat kullanmaya başlamış. Çok geçmeden beklenen fırsat çıkmış. Ahalisinin çoğu zence olan küçük Tuskech kasabasında Gampton'da olduğu gibi zenciler için bir öğretmen okulu açılması kararlaştırılmış. Müteşebbisler Armstrong'a müracaatla Böyle bir okulu düzenleyip idare edebilecek bir adam tavsiye etmesini kendisinden rica etmişler. Armstrong da hiç tereddüt etmeden onlara Buker'i tavsiye etmiş. 1881 yılında Buker Tuzkeç'e davet edilmiş ve hayatının sonuna kadar da burada kalarak çalışmış. 6. Bölüm Buker Washington gerçek bir iş okulunun müdürlüğünü yaparken Genç bu kere okul müdürü unvanıyla Tuzkeç'e gelmiş fakat ortada henüz okul diye bir şey yokmuş. Okulu kendisinin kurması ve adeta yaratması icap ediyormuş. Kasaba belediyesi okulun sevk ve idaresi masraflarıyla öğretmen masraflar için kendisine senede 12 bin dolar ayırmış. Bu kere de okulu istediği gibi kurması ve işletmesi için salayet Kasaba kenarında, bakımsızlıkta harabe haline gelmiş bir kilise ile yanı başında küçük bir ev varmış. Umumiyetle yalnız zenciler ibadet için buraya gelirlermiş. Bu kere bu harap kiliseyi okul haline getirmeyi düşünmüş. Vakit geçirmeden işe başlamış. Burası mümkün olduğu kadar oturabilir bir hale getirmek için uğraşmış, bir müddet sonra okulu burada açmış. Fakat yağmur yağdı zaman binanın damı her tarafından akıyormuş. Soğuk rüzgarlı havalarda ise her tarafından yerler esiyor. İçinde oturulamayacak kadar soğuk oluyormuş. Bundan başka toplanan öğrencilere bina dar geliyormuş. Çalışmaya da elverişli değilmiş. Okulun öğrenci sayısı günden güne artmış ve okul gelen öğrencileri almaz olmuş. Hürriyete kavuşmuş olan zenciler, kürelik yıllarında kaybettiklerini telafi etmek isteğiyle yeni açılan okula yığınlar halinde koşuyorlarmış. Nerede ve ne şartlar altında olursa olsun her açılan okula koşmaya başlamışlar. Vakıa bu öğrencilerin büyük bir çoğunluğu ağır ve kaba işlerden kurtulmak düşüncesiyle okula ve öğrenme heves ediyor ve geliyorlarmış ama okuyup öğrenmeye, bilgi sahibi olmaya da çok istekli görünüyorlarmış. Ve bir defa okula gittikten sonra bütün gayretleriyle çalışıyorlarmış. Bu kez okulunda işe başlarken evvela daha ileri yaşta olan çocukları yani 15 yaşından büyük olanları seçerek toplamış. Çünkü daha küçükler nasıl olsa 1-2 sene bekleyebilirlermiş. Fakat yaşlıların fazla beklemeye vakitler olmadığını düşünmüş. Bu kez topladığı gençler hem ders veriyor ve hem de onlarla birlikte okulu tanzim ediyor. Öğrenimi elverişli bir hale getirmeye çalışıyormuş. Bir aralık, kasaba yakınındaki bir çiftlikte yangın çıkmış. Yangından sonra burada yalnız bir odası ve bir ahırı yangından kurtulan bir bina kalmış. Bu kez bu çiftliği binasıyla beraber kendi nam ve hesabına fakat parası son ödenmek üzere satın almış. Öğrencilerle beraber yanar çıplık binasını temizlemiş ve okulunu buraya naklederek yerleşmiş. Lakin bütün okul ihtiyaçlarının karşılanması ve henüz tedarik edilmemiş olan zaruri eşyanın tedarik edilmesi icap ediyormuş. Bunlar için de çok paraya ihtiyaç varmış. Bu ihtiyaç karşısında bu kere toplamaya, öğrencilere birlikte konserler vermeye, muhtelif yerlerde konferanslar tertiplemeye başlamış. Fakat en ziyade kendi öğrencileriyle çalışıyor, onlar işe sevk ediyormuş. Öğrenciler bir taraftan satın alınan çiftlik arazisini sürüyorlar, ekiyorlar ve bir çiftçi gibi işliyorlarmış. Diğer taraftan kuvvetli elleriyle, sağlam kollarıyla ve pişkin vücutlarıyla çalışarak kerpik yapıyorlar. Bunları çiftlik arazinin içinde yaptıkları yeni binalarda kullanıyorlarmış. Bu sonuncu iş yapılanların en ağırıymış. Bu faaliyetler okul arazisi içine devam ederken öğrenci sayısı da hiç durmadan artıyormuş. Okulu, okula alınmak için yaşlı gözlere yalvararak mühacat eden öğrencilerin ardı arkası kesilmiyormuş. Fakat yer olmadığı için bunların çoğu okula alınamıyormuş ama bu yerde hiç kimse geri çevirmek istemiyormuş. Bu isteğini bir gün öğrencilerine duyurmuş, toplanmışlar, meseleyi görüşmüşler. Neticede hep beraber çalışıp okulu genişletmeye karar vermişler. Bu sırada kasaba dışında bir yerde kiremit ve tuğla yapmaya ilerişli bir kirli toprak bulmuşlar. Bu kere öğrencileri burada kiremit ve tuğla yapmaya başlamışlar. Bu iş oldukça ağır ve kirliymiş. Öğrencine tuğla ve kiremit yapmaktan memnun değillermiş. Fakat bu kere tuğla ve kiremit yapma işine devam olunmasında ısrar etmiş. İlk ağızda 20 bin parça ham kiremit ve tuğla yapmışlar. Fakat iyi bir netice alamamışlar. Tekrar aynı işe başlamışlar. Daha 20 bin parça yaparak pişirmişler. Lakin yine başaramamışlar. Bunun üzerine bu kez 3. defa bir fırın daha yakma denemesi yapmalarını ısrarla öğrencilerine tavsiye etmiş. Tekrar kremitle tuğla yapmışlar, 3. defa bir fırın hazırlamışlar. Hem kremitle tuğlaları fırına yığmışlar. Fakat bu denemede beklenmenin neticeği vermemiş, fırın çöpüp yıkılmış. Buna göre öğrenciler ümitsizliğe düşmüşler, tuğla yapmak işine son verilmesi lazım geldiğini söylemeye başlamışlar. Ancak bu kez kararından dönmemiş. Mutlaka başarmak azmin Saatini rehine koyarak aldığı parayla dördüncü defa bir tuğla kiremit fırını daha yaptırmış. Bu dördüncü deneme başarılı olmuş. beklenen sonuç alınmış ve artık tuğla kiremit yapma işini hiç ağırlıksız devam ettirmiştir. Kısa bir zamanda o hususta o kadar ileri gidilmiş ki bu kere okulu terzinde bir milyon üstünde tuğla kiremit bu satmaya başlamış. Çiftlik arazisi içinde ve okul çevresinde ise hep genç ellerin bu kere öğrencilerin eseri olan 40 kadar büyük küçük bina yükselmiş. Çiklik arajisi içinde ve okul çevresinde ise hep genç ellerin, bu öğrencilerinin eseri olan 40 kadar büyük küçük bina yükselmiş. Bütün bu çalışmalar esnasında bu kere, Karadeli'nin kardeşlerinin toprağa ve toprak işlerine karşı hususi bir ilgi gösterdiklerini anlamış. Düşünmüş, zenciler için açılacak okulun öteki okulların ayrı bir nitelikte ve daha başka amaçlar dikkate alınarak teşkilatlandırılması lazım geldiğini kararlaştırmış. Okuluna böyle bir düzen vermiş. Bu yer bütün öğrencilerinin kendi hayatlarını, kendi emekleriyle kazanacak ve müstakil yaşayabilecek bir tarzla yetiştirilmeler lüzumunu dikkat alarak okulunun programını ona göre düzenlemiş. Her öğrencinin bilgiyle, terbiyeli yetişmesi kadar işsever olmasını ve okulda kendi ekmeğini, kendi gayretiyle kazanabilecek bir hazırlık olarak hazırlık alarak yetiştirilmesine amaç edilmiş. Bu amacın gerçekleştirilmesi için de kuvvetli bir pratik iş eğitimini okulun programına temel ders olarak koymuş. Okul, programında, okul programına göre her öğrenci teorik derslerden başka herhangi bir el işini bir zanaatı da öğrenmek mecbur tutmuş. Bu Washington okuluna gelen öğrencilerin hepsini fakir olduklarını dikkate alarak okul programına iş eğitimi esaslı bir ders olarak koymakta büyük bir isabet gösterdiğini zamanla daha iyi anlamış. Hemen hepsi fakir ailelerden gelen bu çocuklar, yalnız teorik dersler okumak için 5-10 sene müttekli okula devam edemezlermiş. Onların vakitleri çok değerliymiş. Bu çocuklar bir an önce kendilerini tutacak, delir insan gibi rahat yaşamalarını sağlayacak şeyleri düşünüp bulmak ve bir iş yaparak hayatlarını kazanmak mecburiyetindeymişler. Bu sebepten de bugün için hayatta onların teorik bilgileri fazla ihtiyaçlar olmadığı meydandaymış. Fakat diğer taraftan bu kere, yüzlerce genci, noksan ve yarın bilgilerle ve zihince yeter derecede gelişmeden, ahlaki eğitim ve olgunluk kazanmadan okuldan çıkarıp hayata salacak bir okulun vazifesi hakkı ile yapmamış olacağını düşünüyoruz. Bunun için de bu kere, kendi nam ve hesabına ve sırf zihinli çocuklara mahsus yeni okulun istiklalinden faydalanarak okul işlerini programını yeni bir sisteme göre düzeltmiş. Yatince bir deyim olan şu az öz içinde çok fikir ve mana karşılığında kullanılan non-multum sed-multa sözünü prensip olarak kabul etmiş. Az söz içinde çok fikir ve mana non-multum sed-multa. Böyle hareket etmekle bu kere Washington ilk orta ve yüksek bütün okullarda ve okul programlarında hakim olan en büyük temel hatanın manasını ve maliyetini çok iyi kavradığına kanaat getirerek eski tarz okulların kendini tamamıyla ayrı ve yeni bir program ve anlayışla işe başlamış. Bu kez yaptığı incelemelerde görmüş ki, her derecedeki okulların hemen hepsinin programlarında pek çok ders varmış. Bu derslerin her birinden çocuklara çok şeyler öğretilmek isteniyormuş. Çok bilgi öğrenmek zorunda kalan öğrencilerin hafızaları, Ağır bilgi izleri altında eziliyormuş. Sanki bütün okullar hatta üniversiteler bile mezun ettikleri öğrencilerin hayatta kendi kendilerini okuyarak bir şeyler öğrenemeyeceklerini veya öğrenmeyeceklerini ittifakla karar vermişler gibi onlara okul sıralarındayken bütün bilgileri vermeye ve belli çalışıyorlar. Bu amaca bağlı olarak hareket ediyorlar ve öğretim yapıyorlarmış diye düşünüyormuş. Yine bu sebeptendir ki bu okullarda öğretim teriminin öğretmenler derindeki manası öğrencilerin zihinlerini kuru rakamlar, kaideler, öyle isimler ve tarihle doldurmaktan ibaretmiş gibi anlaşılıyor ve öğretmenler öğretimden anladıkları böyle bir mana yüzünden öğrencilerine mümkün olduğu kadar çok bilgi vermeye çalışıyorlarmış. Öğrencilere gelince onlar çok bilgi önem veren bu öğretim sisteminden hiç hoşlanmıyorlarmış. Öğretim sistemi onlara çok yoruyormuş ve dersleri çok can sıkıcı şartlar altında geçiyormuş. Her şeyi okulda öğretmeye ve hazır bilgiler şeklinde öğrencilere ezberletmeye çalışmak, onların okuldan sonra okuyup öğrenmek, kendi kendilerine çalışmak ilgilerini öldürüyormuş. Ve bu öğretim sistemi yalnız bu kadarla, yani öğrencilerde yalnız bilgi öğrenmek isteksizliği yaratmakla kalmıyor, genel olarak her türlü zihin faaliyetlerine karşı da onlarda derin bir nefret uyandırıyormuş. Booker Washington kendi okulunda eski okulun tuttuğu ve yürüdüğü yoldan gitmek istememiş. Okulun öğretmenlerine ve dostlarına yarı şaka olarak şöyle dermiş. Benim öğrencilerim fakir oldukları için samanlar üzerinde yatıp uyuyabiliyorlar. Fakat onlara saman yedirmeye kalkışmak ağır bir suçtur. Biz düne kadar köle hayatı yaşamış olan zenciler diğer milletlerin ardından ve onların kuyruklarına tutunarak yürüyemeyiz. Biz her şeyde ilhasa eğitim ve öğretim alanında zihni ve ahlaki eğitim davasında ve bütün geri kaldığımız alanlarda ileri milletlere yetişmek için koşmak mecburiyetindeyiz. Bugün bizim için önemli olan çok bilgi değildir. Bilgiye karşı sürekli ilgi uyandırmaktır der. Bu anlayışı benimsemiş olan okulun genç müdürü sık sık öğretmenlerini toplar. Onlarla birlikte okulun bütün çalışmalarında amaç olarak dünyanın ve milletlerin tarihine, zihin mahsulü olan türlü eserlere, kainatın ve tabiatın kanunlarına karşı öğrencilerinin dikkat desteklerini çekmek hususunda tutulacak yolları ve kullanılacak vasıtaları müzakere ve münakaşa ederek kararlaştırılmış. Bu toplantılarda genç müdür öğretmenlerine daima şu noktayı hatırlatırmış. Bizim okulumuzdaki öğrencilerde matematikçi, mekanisyen, tekniker, kimyager, elektroteknik mühendisi, hekim, pedagog olma, istidatlı, hevesli ve kabiliyeti bulunanlar. Bu ihtisas alanlarında sonradan kendi kendine çalışarak veya bu maksatta açılmış okullarda okuyarak emirlerini erişebilirler. Bizim buradaki vazifemiz öğrencilerimize istedikleri alanlarda yetişebilmek için kendi istekleriyle çalışmak lüzumunu telkin etmek, kendi kendilerini kendi gayretleriyle yetiştirmenin mümkün olduğunu Onları inandırmaktır. Öğrencilerimizde zihni çalışmalara karşı iştah uyandırmak ve onların bu iştahlarını geliştirmelerine yardım etmek bizim esas vazifelerimiz olmalıdır. Öğrencilerimizi öyle bir tesir edelim ki onlar devamlı surette bir zihin açlığı içinde yaşasınlar ve zihinlerini doyurmak ihtiyacıyla çalışsınlar. Hokey Washington'ın okulunda bu tesir ve tekin altında çalışan öğretmenler derslerinde her vakit ister bir geometri teoremi ispat ederken, ister kimya formülleriyle çalışır ve bu formüllerin kullanıldığı problemleri çözerken, ister fizik kanunlarını veya feza olaylarını, yıldızların durumlarını ve gezegenlerin hareketlerini izah ederken veyahut tarih olaylarını açıklar ve değerlendirirken her şeyden önce ve daima insan zihnini düşünme ve çalışma yolu ile bulduklarının keşif ve icat ettiklerinin güzelliklerine, öğrencilerinin dikkatlerini çeker, insan aklının ve insan emeğinin başarılarını heyecanla belirtir, insan zekasının kurduğu abidelerin değerleri üzerinde öğrencileri düşünmeye sevk eder ve böylece her olayın veya ele alınan her maddenin manasını, mahiyetini ve insan için olan değerini açıklamaya önem verirlermiş. Bütün bu çalışmalar esnasında öğrenciler gözlerini ve kulaklarını açarlar, tam bir dikkat kesilirler. Öğretmenlerinin izah ettiklerini anlamak için adeta birer küçük çocuk imişler gibi ve küçük çocukların yaptıkları gibi dünya olayları, dünyanın türlü esrarlı varlıkları ve insan aklının çalışma gücü hakkında ilimlerinle bilginlerin düşüncelerini yutmaya gayret ederler. Yeni yeni bilgiler öğrendikçe daha başka şeyler öğrenmek ve bunun için de başarıları dünyaca ve övülen İlginler gibi olmak isterlermiş. Bazıları tarihe karşı ilgi gösterir, bir kısmı kimyaya merak salar, bazıları matematik, mekanik ve felsefe alanında derinleşmek istermiş. Bu ilgilerin tesiri altında kalarak elde ettikleri kitaplar okurlar, bir kitabı bitirip diğerine sarılırlar ve kendi kendilerine bir küçük bilgin gibi çalışırlarmış. Özel bir okulun öğrencileri oldukları için okulu bitirme imtihanlarını devletin resmi okullarındaki öğrencilerin, nezaret, öğretmenlerin mezareti altında verirlermiş. Bu imtihanlarda birer müfettiş sıfatıyla bulunan resmi okulların öğretmenleri, imtihanlar esnasında bu kere Washington okulunun öğrencilerini dinledikçe hayretler içinde kalırlar ve kendilerine resmi devlet okulların programlarına uygun olarak sordukları sorulara bu gençlerin verdikleri parlak cevaplar mı? Yoksa bu eski küre çocuklarının sevkselerde gelişmiş zihin ve zekalarına mı hayret etmek lazım geldiğinde tereddüt ederlermiş. Tereddüt ederlermiş. Bu Washington Okulunda uygulanan yeni öğretim sisteminin bir cephesi böylece bir bu kadar parlakmış. Bu yerin kanatına göre kendi okulunun bu cephesi ve bu başarılı durumu arzu edilirse derecesi ne olursa olsun diğer bütün resmi okullar için de pek örnek olarak alınabilecek değerdeymiş. Fakat öteki okullar yalnız teorik bilgi vermek davası peşinde imişler. Buker Washington'ın zencilere mahsus olan okulu bir başka özellik daha taşımaktaymış. Öğrenciler öğrenimleri devam ettiği müddetçe hem kendilerinin hem de okulun masraflarına bizzat kendileri çalışarak karşılamaktaymıştır. Buker Washington öğrencilerinin elleriyle ve bedeni çalışmalarıyla yaptıkları çok sayıda tuğlaların ve kiremitlerin satışından elde edilen paralarla bir okul binası ve okulun öteki binalarını yapmaya muvaffak olduğunu görünce okulda daha sonraları da tuğla ve kiremit yapımına devam etmiş. Bu işi okul programına bağlı bir zanaat haline getirmiş, tuğla ve kiremit yapımını genişletmiş ve bu surette hem okul için çok geniş bir gelir kaynağı sağlamış hem de öğrencilerin öğrencilikleri esnasında emeklerini değerlendirmelerine yardım etmiş. Böylece bu kere okul programına okul işletmeciliği ve idaresi adıyla bir ders koymuş. Yepyeni bir prensipe göre değerlendirip, teşkilatlandırıp düzenlemeye başlamış. Bu amacın gerçekleştirilmesi için hemen faaliyete geçmiş. Öğrenciler de bu dava ile ilgilenmişler. Okulun odalarını temizlemişler. Döşeme tahtalarını yıkamışlar. Ormandan ağaç kesmişler. Kışlık odunlarını hazırlamışlar. Kendi yemeklerini kendileri yapmaya, kendi çamaşırlarını kendileri yıkamaya, dershanelerin sobalarını kendileri yakmaya, Özet olarak söylenirse okula ve kendilerine ait bütün işlerini bir plan ve programa göre kendi kendilerine görmeye başlamışlar. Bu nevi çalışmaları programlaştırırken bu kere öğrencilerine kendi çocukluğunda yaptıklarını şöyle anlatırmış. Ben de vaktiyle Campton'daki okula girebilmek ve orada öğrenci olarak okumak hakkına sahip olmak için o okulun dershanelerini temizledim. Tahta döşemelerini yıkadım. Sıralarının tozlarını aldım. Sınıfların her gün düzen içinde bulunmasına ve çalışacak bir halde olmalarına baktım. Okulun bütün işlerini tek başıma ve küçük yaşında ben yaptım. Şimdi sizlerden istenilen şey benim o zaman yaptıklarımdan çok daha basit ve hafiftir. Yalnız ve tek tek kendinize ait işlemleri yapmanızdır. Yani kendiniz için çalışmaktır demiş. Öğrenciler bu kere'nin kendilerine verdiği bu örnek karşısında daha çok gayrete girmişler ve büyük bir hevesle işe sarılmışlar. Kendilerine ait şahsi işlerden başka inek beslemişler. Bunlar yavrulayıp çoğalmış, tavuk, kaz, ördek beslemişler, civciv çıkarmışlar, arı kovanı yetiştirmişler, sebze ve meyve bahçeleri meydana getirmişler, okulu gerçek bir çiftlik haline koymuşlar. Aracılık için başlangıçta her öğrenciye bir kovan verilmiş fakat daha sonraları bu kovanların sayısı 2'ye, 3'e ve daha fazlaya çıkarılmış. Böylece okuldan birçok tecrübeli ve bilgili aracı yetişmiş. Bunlar okuldan mezun olurken kendi kovanlarını alıp götürmek istemişler. Ona müsaade edilmiş bu kere okulun bu aracı öğrencileri hayatta büyük arı kovanları türetmişler. Bu kere okulunun bu aracı öğrencileri hayatta büyük arı kovanlıkları türetmişler ve hayatlarını aracılıkla kazanmışlar. Bu kere okulu öğrencilerinin yetiştirdikleri meyveler ve sebzeler sonbaharda açılan sergilerde hep birinci mükafatı kazanmaya başlamış. Arıcılık ve bahçe işletmeciliği yardımıyla çiftlik okul, daha tam ifadesiyle okul işletmesi hayvancılık bakımından da çok iyi gelişmiş. Az zamanda öğrenciler büyük ve küçük baş hayvan sürüleri yetiştirmişler. Bu hayvanlar için halka da örnek olan fenli ahırlar, samanlıklar ve büyük inek haneler yapmışlar. Ancak yetiştirilen hayvanlar için kış yaz çok yeme ihtiyaç hasıl olmuş. Bu ihtiyaç karşısında yonca ekmeği çayırdan ot biçip bunları kurutarak saklamaya mecbur olmuşlar. Bu yüzden işleri biraz fazlalaşmış ve ağırlaşmış. Mamafik işe başlarken ilk önce 10, daha sonralar ise 20 dönümlük araziyi sürüp ekmişler ve işlemişler. Böylelikle ve az zamanda okul büyük bir köy işletmesi haline gelmiş. Bu işletmenin veterinerleri, ziraat mütehassısları, bahçıvanları varmış ve bunların hepsi okulun mezun ettiği öğrenciler arasından yetişmiş. Bunun için okul bu alanlarda ihtisas tahsili yapmak isteyenlere burslar veriyor. Onları Amerika'nın en iyi ve en kuvvetli yüksek köy işletmeciliği enstitülerinde okutup yetiştiriyormuş. Zamanla bu okul işletmesinde küçükten başlayan ve daha sonra genişleyen ve büyük bir müteşebbüs haline gelen kozacılık, kitap ciltlemek, doğramacılık, demircilik, mobilyacılık atölyeleri kurulmuş. İsteyenler boyacılık sanatı ile de meşgul olabiliyormuş. Öğrencilerin iç çamaşırları ve dış elbiseleri aile tezlisiyatı verilen öğrenci tezliler tarafından dikiliyormuş. Okulda kuvvetli öğrenci koroları ile 3 orkestra takımı faaliyetteymiş. sabahlara nefesli sazlardan ve mandolinlerle gitarlardan teşekkür etmiş bir orkestra belli saatlerde konserler veriyormuş. Zaman zaman bu orkestralarda korolar komşu kasabalara giderek gerçekten birer müzik festivali müzik ziyaret ziyafeti denmeye layık olan ve halk tarafından büyük takdirlerle karşılanan konserler denerek okula gelir temin ediyorlarmış. Bunlardan başka her öğrenci tıraş olmayı ve arkadaşların tıraş etmeyi, pencere çerçevelerine cam takmayı, Elektrik zili ve havai zil tesisatı yapmayı öğrenmek mecburiyetindeymiş. İlk otomobiller piyasaya çıkmaya başlayınca okulun bütün öğrencileri okulda açılan ciddi şoför kurslarına devam etmeye mecbur tutulmuşlar. Neticede hepsi kursları başarıyla bitirmişler. Gene türlü alanlarda eleman yetiştirmek amacıyla okul programına kütüphanecilik, stenografya, fotoğrafçılık, boya ile yazı yazmak, tabelacılık, telgrafçılık gibi Pratik iş hayatına ait meslek ve faaliyetler için seçmeli dersler konulmuş. Bu dersleri seçenler ciddi bir öğrenime tabi tutulmuşlar. Öğrenciler okuldaki öğrenim hayatlarının son senesinde bütün öğrendiklerin hesabını vermeye yani genel bir olgunluk imtihanı geçirmeye mecbur tutuluyorlarmış. Öğrenciler okulda öğrendikleri gördükleri pratik ve teorik dersler yardımıyla türlü bilimler kadar el ve beden işlerinde sevmeyi ve değerlendirmeyi öğreniyorlarmış. Öğrenciler hayatın türlü zorluklarıyla mücadele etmek ve kendilerine iyi bir mevki ve istikbal kazanmak için her türlü hazırlığı kazanarak ve bina ve manen iyice silahlanarak okuldan mezun olup giderlermiş. Fakat çok kere bu öğrenciler henüz okuldayken ve tahsillerine devam ederlerken işverenler tarafından angaje edilirler ve mezun olur olmaz derhal önceden edilmiş, önceden hazırlanmış işlerin başına geçerlermiş. Ve genel olarak uzak bölgelerde bulunan iş adamlar tarafından aranları ve oralarda büyük rağbet görürlenmiş bu öğrencilere bu denirmiş. Bu öğrenciler arasın sayesinde çok zamanda, bu öğrenciler sayesinde az zamanda bu kirci sözü en iyi tavsiye yerine geçen bir iftihar terimi olarak kullanılmaya başlanmış. Çünkü bu kirci Washington'ın genç öğrencileri nereye gitmişler ve hangi işe eratmış atmışlarsa, işseverlikleriyle, çalışkanlıklarıyla, namuslu ve kanaatkar olmakla ve başarılarıyla tanınır ve dikkati çekerlermiş. Bu okulunda alkol ve tütünle mücadele ilmi esaslara göre yapılırmış. Alkol içkiler ve sigara içmek yasak değilmiş ve bunları kullananlar suç işlemiş telakki edilmez, cezalandırılmazlarmış. Buna rağmen okulun yüzlerce öğrencisinden hemen hiçbirinin içki ve sigara içtiği görülmezmiş. Okula ilk yediklerinde bu kez öğrencileriyle konuşurken türlü içkiler ve onların zararları hakkında onlara şu açıklamalarda bulundurmuş. Ben kirli ve pis hendeklerde yatmayın demiyorum size. Böyle bir yasağımız yok bizim. Sizlerin baca dumanlarını teneffüs etmeniz de yasak değil. Fakat öyle zan ve ümit ediyorum ki her biriniz pis ve kirli bir hendek içinde yatmaktansa temiz bir yatakta yatmayı, bacalardan çıkan isli ve dumanlı havayı teneffüs etmektense... Pencerelerimizin temiz havasını teneffüs etmeyi tercih edeceksiniz. O halde nasıl olur da sizler taze ve sağlam ciğerlerinizi sigaranın pis ve zehirli dumanlarıyla doldurmaya özenir? Nasıl olur da sizler körpe dimaglarınızı zehirden başka bir şey olmayan alkolle ve alkollü içkilerle göz göre göre zehirlemek isteyebilirsiniz? Sonra daha fenası var. Nasıl olur da sizler küçük yaşlarınızda sigara ve ispirtolu içkiler içmeye başlamak suretiyle zihinlerinizi uyuşturacak, şuurunuzu bunaltacak, zekalarınızı körletecek, körletecek kötü ve çok zararlı bir alışkanlığa bile bile kendinizi kaptırabilirsiniz. Bazılarınız belki sırf kendilerinden daha yaşlı olanları taklit etmek isteğiyle sigara içmeye ve alkol kullanmaya özenirler. Bu biraz da büyümüş görünmek ve artık çocuk sayılmaktan kurtulmuş olmak arzusundan ileri gelir. Fakat tamamiyle yanlış bir düşüncedir bu. Soruyorum sizlere kimin çocuk, kimin büyümüş, genç, delikanlı olduğunu belli edin. en iyi ölçü yalnız sigara ve alkol ilişkileri içmek midir? Yetişkinlerin hayatında eseple söylüyorum. Bunlardan daha kötü, daha zararlı, çok daha budalaca alışkanlıklar da vardır. Onları da mı taklit etmek icap eder? Hayır çocuklarım. Bütün bu iğrenç ve insanın kendi canına düşman uygunsuz alışkanlıklarla mücadele etmek lazımdır. Sıhhatimizi korumak ve kendi hayatımızı bu gibi çirkin kusurlardan, zararlardan ve budalalıklardan temizlemek lazımdır. Hele sizler, her biriniz tertemiz kalpli gençler. Hayata hazırlanmak için girdiğiniz bu okulda kendinizi ve hayatınızı daha temiz, daha nezih bir hale getirmek ve türlü kötülüklerle mücadele etmek yollarını öğrenirken ve öğrenmeye niyet etmişken nasıl olur da bazı yetişkinlerin fena ve zarar alışkanlıklarına özenerek kendi kendinizi boğazınıza kadar pislikler atabilir, türlü manasız ve budalaca alışkanlıklar peşinde koşabilirsiniz. Ve sonra nasıl olur da bu hareketi kahramanlık diyebilirsiniz? Sizler nasıl olur da bu hareketi ne yapalım? Her genç gibi biz de sigara içer ve içki de kullanabiliriz diyerek büyük bir itaafete düşer. Ve bu zararlı alışkanlıkları ödenmesi zaruri bir gençlik vergisi sayabilirsiniz. Köle olarak yaşadığımız yıllar hiç şüphesiz hiçbirini hazırlamak istemezsiniz. Acı günlerde. O kabus geçti artık. Beyazlar arasından çıkan birçok iyi ve değerli insanlar, biz zencileri o çok acıklı hayattan kurtarmak için mücadele ettiler. Şimdi eğer bir kimse çıkıp da sizleri tekrar köle gibi kullanmak, kölelik hayatına döndürmek ve kavuştuğunuz sürüyeti geri almak istese, elbette ki hiç çekinmeden ayaklanır, canlarınızı feda edercesine uğraşırsınız, savaşırsınız. Fenalıkta iyiliğin mücadele, fenalıkla iyiliğin mücadelesine sizlerde katılırsınız. O halde aynı mücadeleye benzeri bir savaşa çağırıyorum sizleri. Birine bir nevi kölelik sayılan, zararı alışkanlıklarla, sigara gibi, ispirtolu içkiler gibi fenalıklarla her zaman mücadele ediniz. Bu bu zehirlerin köleleri olmayınız. Bundan sonra bu kere ayrı ayrı insanların her sene ne kadar tütün ve ispirtol eşlik kullandıklarına ve bu suretle beşeriyetin uğradığı maddi ve manevi kayıplara dair korkunç rakamlar söyler. Kaç milyon araziye her sene ekmek yapılacak buğday, bez ve kumaş yapılacak keten ekilecek yerde, ciğerlerde zehirini bırakıp havaya karışan sigara dumanı olan, tütün ve insan zihnini uyuşturacak, ispirto çıkarmaya yarayan bitkiler ekildiğini açıklar. Öğrencilerini heyecanlandırır ve bu heyecandan faydalanarak sözlerine devam eden bu kez gençlere şöyle hitap eder. Milletler, kendilerine topluk ve top, milletler kendilerine topluk, Topluk, refah ve saadet sağlamak için çalışırlar. Milletler kendi emeklerini ve alın terlerini sömüren istismarcılardan kurtulmak için sırası gelince ihtilaller yaparlar, kan dökerler, milyonlarca evlatlarını ölüme yollar, feda etmekten çekinmezler. Fakat kendilerini en adi, en merhametsiz ve en korkut sömürücü olan sıfatlarını ve hayatlarını zalimce kemiren tütün ve ispirto gibi iki can düşmanlarıyla bu iki manasız, faydasız ve budalaca alışkanlıkla da mücadele etmek lazım geldiğini akıllarına bile getirmezler. Bir maksat ve bir ideal uğrunda mücadele etmek için gençler ant içmeyi severler. O halde aziz, aziz gençler size soruyorum. İnsanlığın en korkunç düşmanı ile savaşmak için sizler de ant içmek istemez misiniz? der. Hemen şöyle bir teklifte bulundurur. İnsanların manasız fakat çok zararlı ve butalaca alışkanlıklarından sayılan sigara ve alkol gibi zehirlerle savaşacağımıza biz de an içelim diyerek gençleri heyecanlandırmış. Bu teklifi yaptıktan sonra biraz sakinleşerek tütün ve ekspülte konusunun başka yönden izahını yapmaya geçer ve bir memlekette yüksek tabakaya mensup kimseler veya halkın idaresini elinde tutanlar geniş halk kitlelerini sistemli surette oğu cehalet içinde bıraktıkları zaman milletin zihin ve zekalarını karartmak ve uyuşturmak isteyen bu kimselerle mücadele etmek herkes için şerefli bir vazife haline gelir. Bugün dünyanın her tarafındaki liberaller geniş halk kitlelerini kilise adamlarının cehalet içinde bıraktıklarından şikayet etmekte ve onlarla mücadele edlemektedirler. Fakat yüzyıllardan beri bütün milletlerin zihinlerini, zekalarını ve ruhlarını karartan vücutlarının sağlık ve sağlamlığını kemiren aileleri çökerten, bayındır yerleri harabeye çeviren gizli bir zehirlenme olayı ile tütün ve isprito ile pek az kimse ciddi surette mücadele etmektedir ve esefle söyleyeyim ki hemen herkes bu görünmez zehirlerle savaşmayı adeta lüzumsuz, gayesiz ve hatta biraz da budalaca bir iş saymaktadır. Sizler buraya bizim okulumuzdan için geldiniz. Babalarınızın içinde yüzdükleri koyu cehaleti, onların tütüne ve içkilere karşı olan kötü ip iptilalarını bundan sonra da kendinizde devam ettirmek için mi? Yaşları ilerlemiş zencilerin yaşamaya alıştıkları acıklı duruma düşmek için mi? İhtiyar dedelerinizin ve babalarınızın çektikleri ıstıraplara katlanmanın ve onlar gibi sefalet içinde yaşamanın, yollarını ve kolaylıklarını öğrenmek, o zavallı insanlara benzemek, Onları her bakımdan taklit etmek için mi buraya geldiniz? Yoksa akıllı, sağlam vücutlu, çalışkan, rahat ve mesut insanlar gibi yaşamak ve kendinize yepyeni bir hayat hazırlamak için mi geldiniz buraya? Sizlerin ağabeyleriniz olan bizler burada sizlere bilmediklerinizi öğreteceğiz. Sizlere açık ve doğru düşünmenin yollarını göstereceğiz. Akıllarınızı işletecek güzel kitaplar vereceğiz sizlere. Burada verimli çalışma öğreneceksiniz. Bunların hepsi sizlerin zihinlerinizi işletecek, sizleri olgunlaştıracak. Eğer sizler bütün bu güzel ve faydalı şeyleri yerine kendinize rakı şişesini veya sigarayı yol ve hayat arkadaşı olarak seçmek isterseniz biz sizlere nasıl çalışabiliriz? Milyonlarca karaderli kardeşleriniz kendilerine hayatın yeni yollarını, akıllıca çalışmanın, kanaatkar olmanın, insanca yaşamanın, dürüst ve faziletli olmanın yollarını, ve şartlarını öğretecek sizleri bekliyor. Fakat sizler bilmem ki nereye gitmek, hangi yollarda yürümek isteyeceksiniz dermiş. Gençler bu kere bu tesirli, heyecanlı, çok samimi, doğru ve makul sözlerini can kulağıyla dinlerler. kötü alışkanlıklarından vazgeçmeye söz verirler. Verdikleri sözü tutmak için kendilerine karşı çok sert davranır ve asla müsamaha göstermezlermiş. Bu kere, okulunun bütün personeliyle, ve öğrenci cemaatine birlikte benimsediği eğitim ve ahlak prensipleri bu okulda her şeyin, iyice, güzele, her şeyin iyiye güzele yönetilmesini, asil duyguların herkese yayılmasını kolaylaştırır. Yeni öğrencilerin de az zamanda bu anlayışa bağlı kalarak yaşamalarını sağlar, kendi kendilerini idare etmelerine ve disiplinleştirmelerine son derece yardım edermiş. Bu okula yeni gelen her öğrenci bu kerin sözlerini hatırlayarak yaşar ben bukerciyim demekle de övünür, bu isme layık olmak için elinden geleni yapmaktan geri durmazmış. Okulun daha yaşlı ve eski öğrencileri de yeni gelenlere her vesileyle sizler birer bukercisiniz diyerek onları teşvik ederler ve onlara bizim okulumuza girerken yalnız ayakkabılarınızın çamurlarını iyice temizlemekle yetinmeyiniz. Dillerinize ve ruhlarınıza yerleşmiş bulunan bütün kötülükleri, fena ve kaba hareketleri, dik kafalılığı, tembelliği, serseliği de okulun işi dışında bırakınız değerlermiş.